Nestavşirullah, nestaiz billah, bismillah ve elhamdülillah ve ala resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Okunmasıyla ibadet olan alemlere öğüt ve şifa olsun için gönderilen arştan arza aralanan kapı yüce Kur'an. Mekke'yi gözlerken çökmüş ve taşlaşmış Nur Dağı'nın dar kovuğunda hayat bulmuş mağara. Son peygambere inen ilk ayetlerin tek şahidi olarak bilinir. Mekke'nin emini, Muhammed'in derin yalnızlığını yıllarca taşıdığı bu mağaranın kapısında yaşanır. Vahyin o en sarsıcı ilk şoku. Rakipsiz bir ifade kudretine sahip Arapların, en kısa suresine dahi nazire getiremedikleri Kur'an'ın sese bürünmüş hali ilk defa buradan insanlığa ilan edilir. Ne var ki oku emriyle başlayıp ardı ardına uyarıcı ayetlerle devam eden bu ilk vahiy zincirinin ardından sıkıntılı bir sessizlik dönemi yaşar Nebi aleyhissalatu vesselam. Üzerine yüklenen peygamberlik görevinin ağır yük ve sorumluluğunu tüm benliğinde hissettiği bir anda vahim böyle apansız kesilmesi muhtemelen ilahi elçiye ve bu anlamda belki de gizli ve açık tebliğin muhtemel sonuçlarına Resulullah Aleyhisselam'ı ruhen hazırlamak içindi. Zira ne Mekke'nin ve Kureyş'in siyasi ve kültürel yapısı Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın o güne dek sergilemiş olduğu mizacı, aleni tebliğin muhtemel etkileriyle kolaylıkla baş edebilecek niteliktedir. Arabistan Yarımadası'nın başına buyruk kabilelerinin putlarına el açılıp adakların adandığı bu yoz ve sapkın ibadetlere, Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın sünnetinin alet edildiği bir şehirdir, vahiy öncesindeki Mekke. Bölgenin tüm kutsiyetinin toplandığı bu şehrin yönetici efendileri ise, Kabe'nin çekim gücünü iktidarlarına pekiştirmek için kullanmaktan çekinmeyen, hatta ilaflar, ittifaklar, panayır ve kültürel etkinliklerin yanı sıra yaz ve kış mevsimlerinde düzenlenen, kervan seferleriyle bu güç ve menfaat akımını daha da besleyen Kureyş mensuplarıdır. Geniş ve güçlü bir nüfuza sahip Kureyş kabilesi, mensuplarının her biri din, kültür ve ticaretin bir araya geldiği bu düzenekte bir görev almış. Kimi seferlerden, kimi askeri güçten, kimi Kabe'den, kimi hacıların suyundan ya da yiyeceğinden sorumlu tutularak kurulu düzeni ayakta tutmaya hizmet etmiştir. Resulullah Aleyhisselam'ın mesajına karşı oluşan Elitist tepkide, Kureyş'in kurduğu düzenin ikamesi ve idamesi için her türlü zulüm ve rüşveti göze alabilen bu yönetim anlayışının önemli bir rolü olmuştur. Kabe'nin kutsallığında mabedi çıplak olarak tavaf edenler dahil, her türlü inanç ve inanış müsamahayla karşılanıyorken, Mekke toplumunda emin vasfıyla, şöhret bulmuş Hazreti Muhammed aleyhisselam'e ve onun çağrısına kulak verenlere en ufak bir tahammül gösterilmemişti. Şüphesiz ki Kureyş'in bu tahammülsüzlüğünün temelinde kurulu toplumsal düzenin yıkılacağı ve siyasi-iktisadi menfaatlerinin sarsılacağı korkusu oldukça belirleyici olmuştur. Tevhid çağrısının putperest kabileler üzerinde yol açacağı muhtemel tesirlerin, Kureyş'in bu kabilelerle kurduğu ilişkileri bozma ihtimali ve bu akabinde Kureyş'in dışlanıp güç kaybedeceği endişesi söz konusu tepkinin temelini oluşturuyordu. Kur'an ayetlerinin tebliğinin Kureyş bir yana Resulullah aleyhisselam üzerinde de önemli bir dönüştürücü etkisi olmuştu. Resulullah aleyhisselam Peygamber olmadan önce Kureş içinde, ailesinin toplum içindeki konumuna nispetle oldukça geri planda kalmış, hatta içinde yaşadığı toplumsal düzeneğin bir parçası olmamak için azami gayret göstermişti. Gençlik yıllarında çıktığı ticari seferlerde gösterdiği dürüstlük, kabilesi ve eşi Hz. Hatice ve diğer akraba ve dostları namına aldığı sorumluluklarda gösterdiği liyakat, toplumun kendisine her anlamda güvenmesini sağlamakla birlikte, toplum içinde sivrilen istisnai bir bireyden beklenenin aksine, onun toplumsal mevki ve statüsünü artırmaya hizmet etmişti. Bilakis, Hz. Muhammed aleyhisselam, 30'lu yaşlarından itibaren kendi içinde yaşadığı toplumdan soyutlamaya başlamıştı. Bu anlamda, Hz. Muhammed'in içinden sıyrıldığı toplumun arasına yeniden dönüşü, Kur'an ile gerçekleşmişti. Kur'an'ın mesajının daha ziyade tevhid inancına ve imana odaklandığı Mekke yılları, Kureyş'in tepkisinin de etkisiyle, Resulullah aleyhisselamın siyasi, iktisadi, toplumsal ve askeri yönden yükselişe geçeceği, Medine döneminin hazırlayıcısı olmuştu. Kur'an'ın 23 seneye yayılan iniş ömrü, müminlerin o anda içinde bulundukları şartlara uygun ama bilahare başka toplumların yaşayabilecekleri durumları da kapsayan mesajların inananlar tarafından net bir şekilde anlaşılmasına imkan tanımıştı. İçerik olarak çok daha genel temalar içeren ve özellikle peygamberler tarihine yoğunlaşan Tevrat ve İncil'e nispetle çok daha az biyografik malzeme içerir Kur'an. Diğer iki kitaba nispetle, Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın hayatına dair çok az malzeme vardır Kur'an'da. Peygamberin hayatıyla ilgili az sayıdaki ayetlerde tasvip edici veya uyarıcı örnekler olarak dikkat çeker. Buna karşılık Kur'an ayetleri, hem sağlam ve tutarlı bir akaidin temelini atacak kadar prensip ve öz barındırır, hem de herhangi bir toplumsal yapının ihtiyaç duyacağı siyasi, iktisadi, sosyal ve hukuki yapıların temel yapı taşlarını ve kurallarını tesis eder. Hz. Muhammed'in en azından diğer iki semavi kitabın açısı olan Hz. Musa ve Hz. İsa'ya nispetle çok daha az sayıda ve çoğu da kısıtlı miktarda insanın müşahede ettiği mucize gösterdiği bilinmekte. Buna karşılık Hz. Muhammed'e bahşedilen en büyük mucizenin bizatihi Kur'an olduğu rahatlıkla ileri, ileri sürülebilir. Zira bu durum Kur'an'da net bir şekilde ifade bulunmuş. İnanmayanlardan Kur'an'ın en küçük ayetine bedel bir kelam kurgulamaları istenmişti. Kur'an'ın ilk muhataplarının rakip tanımayan bir ifade saltanatına sahip belagat ustaları olduğunu unutulmamalıdır. Kur'an'ın hem bunlara, hem de ardından gelecek tüm nesillere ve insanlığa yaptığı bu meydan okuma, ilk günlerde düzenlenen ve neticesiz kalan yarışmalardan bu yana cevapsız kalmaya devam etmekte. Bir mucize olarak Kur'an'ın 23 yılda inmesi de hiç şüphesiz Peygamber'in mesajını pekiştirmiş, aynı zamanda, bu mucizenin peygamberin hayatının çok uzun bir dönemine yayılmasını sağlamıştı. 23 yıl boyunca inen her bir ayetle, Kur'ani mucize yeniden hatırlatılmış, diğer peygamberlerin tebliğ dönemleri boyunca sıkça karşılaşılan mucizeler gibi, Resulü aleyhisselam da peygamberliği boyunca, Kur'an mucizesini yanında hissetmişti. allah Alem, gerek Kur'an'ın bu meydan okumasının mahiyetinin, gerekse mucizevi içerik ve uslubünün insanoğlu tarafından tam anlamıyla kavranamamış olması, Kur'an'ın her toplum ve nesile her defasında taze ve o günün şartlarına uygun bir içerik ve davet sunmasını mümkün kılmıştır. Öte yandan, Kur'an'ın mucizevi yönlerinden biri de ümmi bir peygamberle, mucizevi bir edebi uslubu olan Kur'an arasındaki görünür çelişkinin kendisi olsa gerek. İslam ümmetinin de dikkatini çeken bu durum hemen bütün naat ve güzellemelere girmiş. Aynı zamanda içine doğulan şartların Allah'ın inayetiyle ışılabileceğine dair bir model de oluşturmuş. Bir başka yorumla Resulullah Aleyhisselam'ın ümmi tabiatı, beşeri alıcının Allah Azze ve Celle karşısında pasif bir alıcı konumunda kaldığına işaret ediyor. İlahi kelamın bir anlamda beşeri olan ile lekelenmesi bu sayede önlemiş. Mesajın asli arılığı içinde insanlığa sunulması sağlanmış. Resulullah Aleyhisselam, Vahiy sırasındaki durumu o kadar pasif ki Resulullah Aleyhisselam'ın vahiyin ilk geldi sıralarda bazı ayet, kelime ya da harfleri unutma korkusu ile tekrar etme telaşı Allah tarafından yasaklanmış. Vahiyin elçisi Kur'an ezberlemek için hafızasını kullanmak zorunda dahi kalmamış. Böylece vahiy vakası Resulullah Aleyhisselam'ın zatından tamamen müstakil tutulmuş. Kıyamet suresinin 17. ayetindeki onu toplamak, senin kalbine yerleştirmek ve onu okutmak bize aittir ifadeleri bu durumdan öte Kur'an'ın tahriften korunmuş olduğunu ve mesajının Resulü Aleyhisselam'ın yaşadığı zaman ve mekanın ötesine ulaşacağına garanti ediyor. Resulü Aleyhisselam olmadan Kur'an hakkıyla anlaşılamaz ve yorumlanamaz. Zira vahyin içerdiği mesaj hemen her zaman Resulullah Aleyhisselam'ın yaşadıkları ve uygulamasıyla yakından ilişkili. Kur'an'ın nihai yazılışında esas alınan ayet ve sure sıralamasının Resulullah Aleyhisselam'ın son ramazanında yaptığı mukabeleye dayanması ve bu anlamda kronolojik olmaması ayetlerle ayetlerin inişine vesile olan genişlerin bir arada değerlendirilmesini diyerek gerekli kılmış. Bu anlamda sebebin nuzul gerekçelendirilmeleri, tefsir ilminin ayrılmaz bir parçası olmuş. Öte yandan, kimi ayetlerde geçen genel emirlerin uygulama detaylarının, Resulullah Aleyhisselam'ın sünnetinde yani pratiğinde olması, sünnet ve hadisten bağımsız bir Kur'an okumasından, azami derecede fayda sağlanamayacağı anlamında ahşikar olmuş. Peygamber sünnetinin Kur'an'ın mesajının anlaşılmasını kolaylaştıracağı, farklı anlayış ve yorumların İslam ümmetinin mütecanisliğini bozmasını engelleyeceği çok açık. Şarkıatçı Masiknon'a göre Kur'an bir kararname, bir düsturdur insanlığın Rabbi ile olan ilk misakını davetin düştüğü kulaklara hatırlatmakta ve aynı zamanda beşeriyeti bekleyen korkunç hesap gününü ve yargılamayı da gözler önüne sürmektedir. Kur'an, benzeri olmayan bir insanlık kültürüdür sevgili dostlar. Resulü Aleyhisselam'dan önce gelen tüm peygamberlerin Vaktinde kendilerine inmiş olan mesajın bugün aldığı şekli anlamaları imkansızken Resulullah aleyhisselam ve çağdaşlarının konuştuğu dil bugün grameri, sentaksı, deyimleri ve edebi formlarıyla bütünüyle yaşamakta ve milyonlar tarafından okunup yazılmakta. Allah hem Kur'an'ı hem de Kur'an dili Arapçayı tahriften genel bazlarında korumuş. Sonraki nesillerin de Kur'an'a aracısız ulaşmasını imkan sağlamış. Kur'an, sevgili dostlar, arştan arza aralanmış bir kapı, tüm insanlığa yapılmış bir çağrı. Hz. Muhammed Aleyhisselam da arzın seçilmiş kutlu temsilcisi. İnsanın, insanlığın, varlığın ve tarihin tüm kaderini değiştiren bu çağrı iyi okunmalı. Kur'an-ı Kerim'i insan hayatının belirli bir boyutuna inhisar ettirme çabası, her şeyden önce Allah, insan ve evren arasındaki ilişkilerin kapsamıyla bir tekabüliyet sorunu yaşayacak. Öte yandan bu ihtisar ettirme çabasının insanı kısırlaştıracak denli bir boyutsuzlukla karşı karşıya getirdiğini zaten modern zamanlarda tecrübe etmiş durumdayız. Batıdaki Rönesans reformlar ve aydınlanma düşünceleriyle kilise arasındaki gerilimin son kertede Tanrı'ya hayattan el çektirmesiyle sonuçlaması, insan için hayatın birçok alanında vakum üretmişti. Başlangıçta bu vakumun humanist bir temelde insani imkan ve enstrümanlarla doldurularak Tanrı yerine ikamı olması beklenmişti. Erken modernleşme teorileri de insanın bilgisiyle keşfettiği alanlar genişledikçe, Tanrı'nın alanının daralacağını öngörüyordu. Daha sonraki süreçte, dünya ölçeğinde meydana gelen olaylar, doğrusu Tanrı'ya tekrar çağrı yapan imalar taşımıştı. Aydınlanmanın rasyonel bireyi, içinde gizem, sır, mistik ve mitikliğin olmadığı bir kozelite içerisinde tanımlamıştı ve doğrusu oldukça da heyecan vermişti fakat geldiğimiz noktada batılı sosyologlar ortak kanaati de odur ki bu birey yani tanrısız hayat arzulayan birey iflas etmiştir nitekim yeni dini hareketler adı altında dünyada boy gösteren olaylar bunun üzerine oldukça bereketli malzeme taşır fallar, burçlar gizemler, mitler eskiden hürafe denilerek ötelenmeye çalışılan geleneksel dini anlayışlara rahmet okutacak mevzuliyette insan hayatında yer almaya başlamış. İnsanlar, Tanrı'nın kilise ya da cami köşelerinde insanın aciziyeti ve inlemelerine bir gane kalmasından memnun değildir ve onu tekrar hayatına geri çağırmaktadır aslında. Sorun, falların, burçların, Çağdaş hurafelerin, gizemlerin, mitlerin sahte tanrılarının insan hayatını dinamitlemeden önce gerçek tanrı ile hayat içerisinde interaktif bir ilişkiye girebilmekteydi. Çünkü tanrı da tabiata, dünyaya ve tarihe müdahildi. Bütün bu gayret ve çabaları, beşeri algı ve gayretleri tanrılarının yok olmasına, yegane mabut olan Allah'a ruhi açlığı itiraf etmelerine sebebiyet vermişti. Kur'an-ı Kerim'in 23 sene gibi bir zaman süreci içerisinde inzal olduğu sıklıkla söylenen bir gerçeği yansıtıyor. Bu cümlenin allah Alem en anlamlı vurgusu Kur'an-ı Kerim'in mesajları ile toplumsal anlayış ve değişimler arasındaki paralelliklerdir. Dolayısıyla Kur'an ile hayat arasında Diyolojik bir ilişki söz konusu. Nitekim Resulullah Aleyhisselam'ın hayatında bunu çok açık görüyoruz. Kur'an'ın bütün tefsirleri Resulullah Aleyhisselam'ın hadise yani hayata başvurulmadan anlaşılması, onun hayatına başvurulmadan anlaşılmasını mümkün kılmıyor. Öncelikle Kur'an hayatın dekoderidir. O, kıyamete kadar geçerli olan evrensel prensipleri ihtiva ederken, bu prensiplerin tarihsel süreçte ve hayatın formları içerisinde bir açılımı söz konusu. Dolayısıyla o, sadece bir dönemin hayatını değil, hayatın tüm yönlerine yol verebilecek bir potansiyele sahip, ilahi kelam. İnsan, hayatını tüm boyutlarıyla kuşatıcı, ve hiçbir boyutunu dışarıda bırakmayan mutlak bir kanun. Hayatta Kur'an-ı Kerim'in hem tarih üstü hem de tüm tarihsel dönemler boyunca bir açılım zemini. Kur'an, insanı hayata bakışta bir perspektif ve ufuk kazandırmak niyetinde. O hiçbir zaman insanı detaylarda boğmaz. Tam tersine hayatın anlamını hayata, insana, topluma, evrene nasıl bakılması gerektiğini anlatır. Yaratıcı ile insan, insan ile insan, insan ile çevre gibi temel unsurlar arasındaki ilişkileri ve hiyerarşileri kurar. şunu çok iyi biliyoruz ki objeler dünyasının kendinden menkul bize sundukları bir anlam yoktur. Eşyadan hareket, son kertede bir materyalizm ve hedonizm üretmekte. Kur'an-ı Kerim, ancak Allah'ın ezeli ve ebedi varlık olduğunu, insanı ve evreni yarattığını, kulluğun insana temel bir görev olarak yüklendiğini, ölümden sonra bir hayatın varlığını belirtiyor. Bu çerçevede dünya, ahireti kazanmanın bir imkanı ve geçici bir konaklama yeri. Hayat, ancak tümüyle Allah'a vakfedildiği oranda asli anlamına uygun yaşanıyor. Bunun dışındakiler, aldatma, ilva ve geçicilikten ibaret. Öte yandan Kur'an, insanın üzerinde yaratıldığı fıtrat bağlamında onu okumakta, Fıtratıyla paralel bir hayat tasavvuru sunmakta. Sahabenin Kur'an'ı öğrenme ve öğretmedeki gayreti belki hayatlarına namzet etmeye çalışmalarını anlamamızdaki en önemli hakikat. Resulullah Aleyhisselam Kur'an öğrenimini teşvik etmiş ve sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir buyurmuş. İnzan edilen Ayet ve surelerin sahabiler tarafından derhal ezberlenmesine bilhassa Allah Resulü de özen göstermiş. Vakit namazlarında okuyabilmek için ezber hususunda adeta ısrar etmiş. Bunun için de sureleri ezbere bilmek mecburiydi. Bazıları, bazı sureleri, diğerleri başkalarını, bir kısmı ise surelerin hepsini ezberliyordu. Sahabiler, Kur'an-ı Kerim'i iyi ezberleyebilmek için, hıfzı aralarında taksim ve tilavet ediyor, biri diğerinin ezberlemediğini hıfz ediyordu. Kur'an'dan bir kısım ezberi olmayan sahabi hemen hemen yok gibiydi. Bunda daha sonraları, Hz. Ömer radiyallahu ganimetleri Kur'an'dan ezber bildikleri miktara göre taksim etmeyi emretmesinin büyük tesir olmuştu. O taksimatta buna dikkat ediyordu. Sahabelerin Kur'an ayetlerini, Tedarus yolu yoluyla bellediklerini görüyoruz. Bu metoda göre bir sahabi on ayet okuyor, diğerleri dinliyor, bundan sonra bir başkası on ayet okuyor, böylece ayetler karşılıklı okunmuş oluyordu. Herhalde sahabe bu oturumlarda ayetleri bugün olduğu gibi sadece lafızleriyle okumakla kalmıyor. Mana ve ihtiva ettiği hükümleri de inceliyordu. Esasen böyle bir metot bizzat Allah Resulü kıymetlimiz Aleyhisselam tarafından uygulanmıştı. Resulullah Aleyhisselam sahabenin öğrendiklerini iyice hazmetmelerini sağlamak için inzal buyurulan ayetleri onar onar ayetler halinde öğretir, birinci on ayet iyice öğrenilmeden diğerine geçmezdi. Mesela Abdullah bin Ömer'in bütün ahkamı ile öğrenmeye çalıştığı için Bakara suresi üzerine 8 sene, Hazreti Ömer'in ise 12 sene meşgul olduğu rivayet edilir. Hatta Hazreti Ömer bu şekilde sureyi hatmettiği zaman şükran ifadesi olarak bir deve kurban etmiş. Sahabe devrinde bu hafız okuyuculara kura deniliyordu. Sahabiler arasında bu kelimenin müfredi olan el-kari lakabıyla anılanlar vardı. Mesela Sa'd bin Ubeyd el-Ensari, sad Kari adıyla anılıyordu. Sahabelerin arasında Kari'lerin sayısı çok olduğu halde El-Kari kelimesiyle isimlenen başka biri yoktu. saat bin Ubeyd El-Kari, Amr bin Af mescidinin imamıydı. El-Muzir bin Amr Es-Sadi başkanlığında talim heyetinde bulunan ve bir Ruma'nı şehit edilen 70 sahabi El-Kur'a diye anılıyordu. i̇bn Haldun'a göre bu kariler sadece Kur'an okumasını değil, ayetlerin hüküm ve esaslarını da biliyorlardı. i̇bn Haldun bu konuda şöyle demekte, sahabelerin her biri fetva vermek salahiyetine haiz değildi. Din işlerinde fetva ehlinden olmayanlara başvurulmaz ve dini meseleler onlardan sorulmazdı. Fetva işlerinde ancak Kur'an-ı Kerim'i okuyan ve ezberleyen, nasih ve mensuhlarını, anlaşılması zor olan müteşabihleri ve anlaşılması kolay olan muhkemleri, muhkemleri ve başka cihetlerini peygamberden öğrenmiş ve yüksek tabakadan olan sahabelere veyahut bu gibi konuları bunlardan işiterek öğrenmiş ve dinde yüksek derece sahibi olmuş kişilere başvurulur ve dini meseleler ancak bunlardan sorulurdu. Müslümanlar bunları el-kârinin çoğulu olan el-kurrâ adıyla anarlardı ki bu da Kur'an ve kitap okuyanlar demekti. Fıkıh ilmi genişleyince fakihlik bir meslek oldu. Bundan sonra kurrâ deyimi bir terim olarak Fukaha ve ulema deyimiyle Değiştirildi Kur'an-ı en iyi bilen ilk Müslümanlardan Kari sahabelerin sayısının 3000 olduğu dikkat alınırsa Biraz önce Zikrettiğim manada ciddi bir Kur'an tedrisinin sahabe devrinden Ne kadar yaygın olduğu çok daha Rahat anlaşılabiliyor Sevgili dostlar Resulü aleyhisselam hadisleriyle olduğu kadar Hareketleriyle de sahabeleri Kur'an okumaya teşvik ediyordu Kur'an okumasını istediği i̇bn Mesud'un Kur'an sana nazil olduğu halde ben mi okuyacağım şeklinde nezaketine karşılık Resulullah Aleyhisselam Kur'an'ı başkasının ağzından dinlemekten hoşlandığını ifade etmiş. i̇bn Mesud'un Nisa suresinden okuduğu ayetleri büyük bir ile dinledikten sonra kendisine iltifatlarda bulunmuştu. Ubey bin Kab'ı da Ümmetimin en iyi Kur'an okuyanı diye nitelemişti. Resulullah Aleyhisselam'ın vefatından sonraki dönemde de Kur'an öğretimi büyük bir hızla devam etmişti. Muhtelif ilim merkezlerinde bulunan mütehassıslar bu öğretimi hassasiyetle yürütmüşlerdi. Ebu Darda radıyallahu Dimeşk mescidinde her gün sabah namazından sonra başladığı ve öğle vaktine kadar devam ettiği Kur'an dersleri meşhurdu. O buradaki faaliyetlerine vefatına kadar devam etmişti. Beşikten mezara kadar diyordu, son anına kadar davayı taşıyordu. Zaten dava adamının hayatında emeklilik sistemi ve kavramı, ikinci bahar düşüncelerinin olması pek mümkün değildi. Olsaydı 90 küsur yaşlarında Konstantiniye'yi İslamboğul yapmanın derdinde olmak için Halid bin Zeyd, Eba Übel buralarda şahadet şerbetini içmezdi. Süveyd İbni Abdülaziz bu derslere ait müşahadesini şöyle anlatıyor. Dimeşk Camii'nde sabah namazından sonra kendisinden Kur'an kıraatinde bulunmak için talebeler Ebu Derda'nın etrafında toplanırdı. Ebu Derda bunları oner kişilik gruplar halinde ayırır ve her grubun başına bir başkan koyardı. Kendisi de mihraba oturur Gözüyle bütün öğrencileri murakabe ederdi. Hatası olan talebe başkanına müracaat eder, başkan hata eder veya müşkil durumda kalırsa, Ebu Derda'ya başvururdu. Bir gün, Ebu Derda, Sam adındaki bir talebesine, nezaretinde Kur'an okuyanları sayamasını söylemişti ve Sam saydı. 1600'den fazla öğrenci vardı. Ebu Derda, vefat ettiği zaman, bu Kur'an öğretimi faaliyetini devam ettirmek için yerine İbni Amir'i bırakmıştı. İbn Abbas radıyallahu Mekke'de sayısız talebeye Kur'an öğretmede gayretleri olduğunu da biliyoruz. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh hem kadı ve müezzini hem de öğretmenleriydi. Orada büyük bir talebe cemaatine Kur'an öğretmişti. Güvenilir alimlerin nakline göre Abdullah bin Mesud'un Kufede öğrenimini idare ettiği talebelerin sayısı o dönemki şartlara göre dört güne ulaşıyordu. Ebu Musa ile Şiari'nin Kur'an-ı Kerim öğrettiği yer Basra'ydı. O da burada Basra caminde her günün sabahı gün doğumundan öğle vaktine kadar Kur'an öğretiyor ve ettiriyordu. Onun takip ettiği usul de diğerleri gibiydi. Talebelerini halkalar halinde oturtur ve her halkaya nezaret edecek bir nakip koyardı. Basra'da Ebu Musa el-Eş'arî'nin halka tedrisinde çok sayıda insan Kur'an ezberlemişti. Ebu Musa Ömer bin Hattab radıyallahu anha Basra halkından birçok kişinin Kur'an ezberlediğini yazı ile bildirdiği zaman Hazreti Ömer radıyallahu anh ona bir takdir yazısı yazmıştı. Ertesi yıl hafızların sayısının geçen seneye nazaran kat kat fazla olduğunu bildirmesi üzerine Hazreti Ömer radıyallahu an Ebu Musa'ya Ebu Musa'ya Kur'an ezberletme işini bırakmasını, çünkü böyle giderse halkın hıfzı ile meşgul olurken onun hükümlerini anlama ve öğrenmeyi terk etmelerinden korktuğunu bildirdi. Bu devirde de çeşitli ilim dallarında mütehassıs olanlar mevcuttu. Her sahabenin Kur'an'ı aynı derecede bilmesi ve güzel okuması mümkün değil malum. Bazı sahabeler diğerlerine nazaran Kur'an'ı hem daha iyi biliyor hem de daha tesirli okuyorlardı. Biz Resulullah Aleyhisselam'ın Kur'an'ı bu mütehassıslardan öğrenmelerini sahabelere sık sık tavsiye ve emrettiğini biliyoruz. Onun bu husustaki emri şuydu. Kur'an'ı dört kişiden alınız. Abdullah bin Mes'ud, Ebu Huzeyfe'nin azatlısı Salim, Muaz bin Cebel, ve obey bin kab Aleyhisselam bu sözüyle ihtisasın önemine işaret ediyor aslında aziz dostlar. Raşid halifelerde ilimler konusunda bu usul oymuşlar. İdareleri idareleri altında bulunanlara hangi ilim kimlerden alınır bunları belirterek her ilmin uzmanını göstermişler. Hz. Ömer radıyallahu anh el-Cabiye'de okudu bir hutbede Kur'an'ı öğrenmek ve onunla ilgili bir şey, bir şey sormak isteyen Ubey'e, farzlar konusunda bir şey sormak isteyen Zeyd İbn Sabite, fıkıh konularıyla ilgili sorusu olan Muaz bin Cebele, mali konularla ilgili mesele sormak isteyenler bana müracaat etsin. Çünkü Allah beni onun bekçisi ve temsilcisi, taksimcisi kıldı." demiştir. Kur'an konusunda mütehassız sahabi Ubey'e, Ebu Hureyre, İbni Abbas ve Abdullah bin Sa'ib gibi sahabeler ve büyük bir tabiiler grubu talebelik etmişti. Kur'an konusunda mütehassız sahabi Ubey'e sadece bunlar değil, daha neler ve kimler vardı? Kur'an'ı baştan sona ezberleyen sahabeler var mıydı? Adede ne kardardı? Kaynaklar Kur'an'ın tamamını ezberleyen sahabelerin sayısını yaklaşık 4 ile 10 arası olarak gösteriyor. Hazreti Enes radıyallahu anh'a sorulan bir soru üzerine o, hafız sahabelerin 4 kişi olduğunu söylemiş ve Ubey bin Kab, Muaz bin Cebel, Zeyd bin Sabit ve Ebu Zeydin isimlerini saymış. Eşşabi ise 6 kişi olduğunu söylediği hafız sahabelerin adlarını verir ve Biraz önceki isimlere Ebu Derda ile Said bin Ubeydi ekler. 10 kişi olarak sayanlar ise biraz öncekilere Hazreti Ali'yi, Hazreti Osman'ı, Temim-i Ubade bin Samit'i ve Ebu Eyyub el Ensari'yi ilave ederler. Bu isimleri 30'dan yukarıya çıkaranlar da çeşitli rivayetlerde olmuş. Kur'an'ı ezberlemiş olan bir de kadın sahabiyeyi müşahede etmek gerekir bu Resulullah Aleyhisselam'ın kendisine eşşehide adını verdi, Ümmü Varaka binti Abdullah İbni Haris el-Ensari'dir. Evet, aziz dost, Kur'an'ı sen de oku, sahabe gibi, sen de anla, tabi'in gibi, ve sen de yaşa, izinden gidenler gibi. Ezelde her şey bir sözle başladı o bir şeyin var olmasını deleyince, ona sadece ol der ve o da olur. Ardından o söz vahye dönüştü ve tüm canlıların rehberi oldu. Rabbin ban, bal arısına şöyle vahyetti. Dağlardan, ağaçlardan ve insanların kuracakları kovalardan göz göz evler edin. Onun beşere ulaşması çok daha özeldi. Allah bir insanla ancak vahiy yoluyla veya perde arkasından konuşur. Yahut bir elçi gönderip izniyle ona dilediğini vahyeder. O yücedir ve her yaptığı yerindedir. Sonra vahyin ilahi buyrukları sürekli yinelendi. Biz Nuh'a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. Ve nitekim İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, Esbat'a, torunlara, İsa'ya, Eyyub'e, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a vahyettik. Davud'a da Zebur'u verdik. Nihayetinde son peygamberle kemale ulaştı. Muhammed, içinizden herhangi bir adamın babası değil... Allah'ın elçisi ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi bilendir. Yetim Muhammed, kendi içinde bulduğu cahiliye karanlığında bir ışık bulma çabasındaydı. Senin şaşırmış bulup o doğru yola eriştirmedi mi? Fetanetiyle aklına, basiretiyle gönlüne hakkını vermiş, gerçeği arıyordu. ''And olsun, sen bundan gafletteydin. Derhal biz senin perdeni kaldırdık. Bugün artık gözün keskindir.'' Ayetler her bir sorunun cevabı olarak karşımıza dikiliyordu. İnsan olmanın sorumluluğu altında eziliyor, adeta inim inim inliyordu. ''Senin gönlünü açmadık mı? Yükünü üzerinden almadık mı? Ki o belini bükmüştü.'' denildi. Derken Rabbi onun yakarışına karşılık verdi. Ben çok yakınım. Bana dua ettiği vakit dua edenin dileğine karşılık veririm. O halde kullarım da benim davetim oysunlar ve bana inansınlar ki doğru yolu bulalar. Ve o büyük gecede bereketli Kur'an yağmuru başladı. Diyor ya, biz onu Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Allah subhanehu ve teala son sözüne oku emriyle başlamıştı. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Kur'an'ın Resul aleyhisselama inişi tertil üzereydi. Diyor ya ayette biz onu senin kalbine iyice yerleştirmek için böyle yaptık. Parça parça indirdik ve onu tane tane ayırarak okuduk. Kendisi ayetlerini tek tek izah ediyordu. Diyor ya ayette: Hamim. Bu kitap Rahman ve Rahim olan Allah katından indirilmiştir. Bilen bir toplum için ayetleri açıklanmış Arapça okunan bir kitaptır. O halde Kur'an'ın okunuşu baştan salma olamazdı. Kendilerine Tevrat öğretildiği halde onun gereğini yapmayanların durumu sırtına kitap yüklenmiş merkebin durumu gibidir. Allah'ın ayetlerini yalanlayan kimselerin durumu ne kötüdür. Allah zalimleri doğru yola eriştirmez. Bilakis Kur'an kıraati derin bir tefekkür ve kavrayışa dayanmalıydı. Ne diyor ayette? ''Rasûlüm, sana bu mübarek kitabı ayetlerini düşünsünler ve aklı olanlar öğüt alsınlar.'' diye indirdik. Böylece onu tilavet edenler hidayet bulmalıydı. Buyuruyor ya, ''Hiç kuşkusuz bu Kur'an insanları en doğru yola iledir ve iyi ameller işleyen müminlere, Kendilerini büyük bir ödülün beklediğinin müjdesini verir. Aksi bir tutum bizzat Kur'an tarafından kınanmıştı. Ne diyordu? Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalpleri kilitli mi? Zaten onun elçisi de sıradan bir okuyuştan uzaktı. Ne diyordu? Geliniz! Allah'a ve O'nun, O okuma yazması olmayan, Ümmi peygamberine, İnanınız, O'na uyunuz ki, Doğru yolu bulasınız. İlahi kelam, Önce kendi öz dillerinde, Doğrudan araba ulaştı. Biz onu anlayasınız diye, Arapça bir Kur'an olarak indirdik denildi. Oradan dalga dalga tüm insanlığa yayıldı. Bu Kur'an, Alemler için bir öğüttür tür denildi. Düşen her vahiy damlasıyla insanlığın gönlünde binlerce hidayet çiçeği açtı. Rabbinin izniyle güzel memleketin bitkisi güzel çıkar. Kötü olandansa faydasız bitkiden başka bir şey çıkmaz. İşte biz şükreden bir kavim için ayetleri böyle açıklıyoruz denildi. Dünyayı saran şirk ve küfür bulutları bir bir daldı. Denildi ki: Elif lam ra. Bu Kur'an Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa yani her şeye galip ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz Kur'andır, kitaptır. Asırlar boyu iç içe giren hak ile batıl birbirinden ayrıldı. Ne diliyordu? Hiç şüphesiz o Kur'an, doğru ile yanlışı ayırt eden bir sözdür. Bu sayede, aklı selim kimseler gerçeği gördü. Ne buyuruluyordu? Sabredip ayetlerimize kesin olarak inanmalarından ötürü, aralarından, Onları buyruğumuzla doğru yola götüren önderler yaptık. Haya ve izan sahipleri sıratımızda kıymı buldu. Denildi ki, her kim Allah'a bağlanırsa kesinlikle doğru yola iletilmiştir. Müslümanlar kurtuluşa erdi. Denildi ki, işte onlar Rablerinden gelen bir hidayet üzeredirler ve kurtuluşa erenler, ancak onlardır. Müminler, Rabbin rızasına kavuştu. Allah, o müminlerden razı olmuştur. Böylece şu ilahi duanın, ilk adımı gerçek oldu. Ey Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi, Cehennem azabından koru derler. Eşsiz Kur'an mucizesiydi bu gerçekleşen. Denildi ki, De ki, İnsanlar ve cinler, Birbirine yardımcı olarak bu Kur'anın bir benzerini, Ortaya koymak için bir araya gelseler. andolsun ki, Yine de benzerini ortaya koyamazlar. Peki ne istiyordu Kur'an bizden? Denildi ki, kendilerine verdiğimiz kitabı gereğince okuyanlar var ya, işte onlar ancak inanırlar, onu inkar edenlerse kaybedenlerdir. Onu okumaya başlarken her türlü kötü düşünce ve histen sıyrılmamızı, Kur'an okuyacağın zaman kovulmuş şeytandan Allah'a sığın denildi okumayı zorlaştırmayıp kolaylaştırmamızı, Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun denildi. Ayetlerini tıpkı indiği gibi tane tane okumamızı, Kur'an'ı insanlara ağır ağır okuyasın diye bölümlere ayırdık ve ihtiyaçlar gerektirdikçe bölüm bölüm indirdik denildi. Okunan ayetleri pür dikkat dinlememizi, Denildi ki, Kur'an okunduğu zaman ona kulak verin, dinleyin ki merhamet olunasınız. Dinlenen ayetler üzerinde, uzun uzun tefekkür etmemizi, denildi ki, düşünesiniz diye, Allah size ayetlerini böylece açıklar, böylece Kur'an'ı eşsiz bütünlüğü içinde idrak etmemizi, denildi ki, Kur'an'ı durup düşünmüyorlar mı? Eğer o Allah'tan başkasından gelseydi, onda çok aykırılıklar bulurlardı. Buradan gereken dersleri çıkarmamızı denildi ki, sana sen okumuşsun derler, oysa biz ders alacak kimselere ayetleri böylece türlü türlü açıklamaktayız. Çıkardığımız derslere güzelce uymamızı. Denildi ki, bu Kur'an, bizim indirdiğimiz kutsal bir kitaptır. Ona uyunuz ve kötülüklerden sakınınız ki, size merhamet edilsin. Emredilen hükümleri uygulamamızı. Denildi ki, doğrusu insanlar arasında Allah'ın sana gösterdiği gibi hükmedesin diye, Kitabı sana hak olarak indirdik. Hakkı gözet, hainlerden taraf olma. Kısacası, topyekün ona sarılmamızı. Denildi ki, sana vahyolunana sarıl. Sen şüphesiz doğru yol üzerindesin. İşte, Resulullah aleyhissalatu vesselam böyle inşa etti aziz dostlar o büyük İslam medeniyetini. Denildi ki, Allah nezdinde hak din sadece İslam'dır. Ona da emredildi. Önce Kur'an'ı okuması hakkıyla denildi ki, Kur'an'ı ağır ağır güzel güzel oku. Sonra açıklaması bir bir tüm zor noktaları. ifade edildi ki, biz bu kitabı sana sırf hakkında ihtilafa düştükleri şeyi İnsanları açıklayasın ve iman eden bir topluma da hidayet ve rahmet olsun diye indirdik. Öğretmesi insanlığa ilahi buyrukları denildi ki, And olsun ki, içlerinden kendilerine Allah'ın ayetlerini okuyan, kötülüklerden ve inkardan kendilerini temizleyen, kendilerine kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle Allah, müminlere büyük bir lütufta bulunmuştur. Halbuki daha önce onlar apaçık sapıklık içindeydiler. Alemlere nihai uyarıcı olması denildi ki, Resulüm, biz seni alemlere ancak rahmet olarak gönderdik. Zira Yüce Allah, vaat etmişti uyarısız azap olmayacağına buyurmuştu ki, Rabbin kendilerine ayetlerimizi okuyan bir peygamberi, memleketlerin merkezine göndermedikçe, o memleketleri helak edici değildir. Zaten biz, ancak halkı zalim olan memleketleri helak etmişizdir. O da bu uğurda arttı tüm saçı sakalını. Saçımı ve sakalımı, Hud, Vaka, Mürselat, Nebe ve Tekvir süreleri, Arttı diyordu ya Resul aleyhisselam Sağlığında ilan etti kendi göstelerini Ümmetimin en şereflileri Hamele-i Kur'an Olan hafızlardır diye Onlara öğretmişti Hakkıyla Kur'an tilavetini En güzel Kur'an okuma şekli Dinlenildiğinde Allah'a saygı ve huşu hissi Doğurandır Tavsiye etti daima Kur'an'la yaşamayı Yatacağın zaman Kur'an'dan kafirun süresini oku, zira bu sure şirkten kurtuluş vesilesidir. Onu her zaman okumayı asla terk etmemeyi, en hayırlı amel, hatimden sonra tekrar hatme başlamaktır. Tek tek ayırdı birbirinden farklı gayet aşıyanları. Kur'an okuyup gereğini yerine getiren halis mü'min, tadı ve kokusu güzel turunç meyvesi gibidir. Kur'an okumayan, fakat gereğiyle amel eden mü'min de, tadı güzel, fakat kokusu olmayan hurmaya benzer. Kur'an okuyup, gereğince amel etmeyen münafık, kokusu güzel, fakat tadı acı feslehen gibidir. Kur'an okumayan münafık ise, tadı da, kokusu da, acı ve kötü olan Ebu Cehil karpuzu gibidir. Şiddetle uyardı niyetlerini bozanları, Kur'an hususunda gösteriş yapmak, onunla çalım satmak küfürdür. Boşa çıkardı, anlamadan okuma çabalarını. Sizin içinizden öyle tipler türeyecektir ki, siz onların namazlarını, yanında kendi namazlarınızı, oruçları yanında kendi oruçlarınızı, iyi işleri ve hayırları yanında, kendi salih amellerinizi küçük göreceksiniz. Onlar da okuyacaklar. Fakat Kur'an'ın feyz ve bereketi hançerelerini geçmeyecektir. Onlar okun avı delip çıktığı gibi dinden çıkacaklar. Tüm asap sarıldı. Resulullah Aleyhisselam'ın bu altın öğüdüne. Onlara Kur'an okunduğu zaman ona iman ettik. Çünkü o Rabbimizdendir, ondan gelmiş hakikattir. Esasen biz daha önce demiştik, Müslümandık derler ayetince. Yöneldiler pür dikkat Kur'an ayetlerine. Deniliyor ya, kendilerine kitap verdiğimiz kimselerden bazısı onu, hakkını gözeterek okurlar. Çünkü onlar ona iman ederler. Ama her kim onu inkar ederse, işte gerçekten zarara uğrayanlar onlardır. Duyar duymaz kapandılar şükür secdesine deniliyor ya. Onlara çok merhametli olan Allah'ın ayetleri okunduğunda ağlayarak secdeye kapanırlar. Nail oldular yüce Allah'ın övgüsüne. Dinleniyor ya. Müminler ancak Allah anıldığı zaman yürekleri titreyen kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda imanlarını artıran ve yalnız Rab'lerine dayanıp güvenen kimselerdir. Ve yükseldiler yıldızlar mertebesine. Eshabım gökteki yıldızlar gibidir. Onlar anlamadan geçmezdi bir ayetten diğerine. Biz Kur'an'dan on ayet öğrenince, bunlardaki helal, haram, emir ve yasakları iyice öğrenip hazmetmeden, sonraki ayetlere geçmezdik derlerdi. Ne anladık sevgili dostlar, bu bir saatlik sohbetten. Resulullah Aleyhisselam, Kur'an'ı özümsemiş, sahabe anlamış, yaşamış, idrak etmiş. Bize ne yakışır? Camilerimizde, kurslarımızda, mukabelelerimizde, yaz kurslarımızda, kış kurslarımızda, medreselerimizde, immatiplerimizde, vakıflarımızda, Kur'an'ın tilavet yarışından öte, kıraat hakikatinden de nasiplenmek, eşkiyayken evliya olan, en seçkin altın nesil, sahabekir amdan feyz alarak, Nebi Zişan'ın sünnetine uyup, ahir zaman sahabesi olma gayretini gütmek. Allah, Kur'an ile yüreklerimizi atsın, yönümüzü belirlesin, Nebisinin siretinde, Razı olunan sahabelerin kutlu adımlarıyla ötelere, yeni fetihlere, ilahi kelimetullah'a kanat açabilmeyi nasip etsin. Selam olsun Nefs Mekkesi'nden gönül medinesine hicret edenlere. Sloganların değil eylemlerin, hakikatin yolcusu olabilenlere. Her daim Allah'a yönünü çevirebilenlere, her hayale dua, her nasibe çaba gerek, bunu bilerek adım atabilenlere. Bu sohbete ve diğer tüm çalışmalarımızı adnanensorinot.com web sitemden ulaşabilirsiniz. Bir başka sohbette buluşuncaya kadar Allah'a emanet olunuz. Wassalamu alaikum.